16. Fıkıh, Mezheb, İmam-ı Azam Mecmu'a-yı kitabının başında diyor ki, Fıkıh kelimesi, Arapçada, Fakîha Yefkahü şeklinde kullanılınca, yani dördüncü baaptan olunca, bilmek, anlamak demektir. Beşinci baaptan olunca, Ahkâm-ı İslamiye'yi bilmek, anlamak demektir. Ahkamı İslamiye'yi bildiren ilme fıkıh ilmi adı verildi. Fıkıh bilgilerini bilen kimseye fakih denir. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadise i şeriflerden, icma-ı ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Fıkıh bilgisinin bu dört kaynağına edille-i şer'iyye denir. Müçtehidler, bu dört kaynaktan ahkam çıkarırlarken, dört mezhebe ayrılmışlardır. Eshâb-ı kirâm'a radıyallâhu teâlâ anuhü mecmain, ve bunlardan sonraki asırda gelen müçtehidlere, selef-i denildiğini, ikinci kısmın dördüncü maddesinde, İmanı anlatırken bildirmiştim. Selef-i salihinin söz birliğine icma ümmet denir. Kur'an-ı Kerim'den veya hadisi i şeriflerden veya icma ümmetten çıkarılan ahkâm-ı kıyası kıyâsı denir. Bir işin helal veya haram olduğunu kıyas yoluyla anlamak için halal veya haram olduğu bilinen Başka bir işe benzetilir. Bunun için o işi helal veya haram yapan sebebin birinci işte de bulunması lazımdır. Fıkıh ilmini kuran, ilk yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi teâlâ -ale aleyh. Fıkıh ilmi yani ahkâm-ı dört büyük kısmı ayrılır. 1- İbadat olup beşe ayrılır. Namaz, oruç, zekat, hac, cihat. Her birinin dalları çoktur. Dürrul Muhtar'da ve Reddü'l Muhtar'da diyor ki: Cihat insanları İslam dinine çağırmak, kabul etmeyenlerle bu çağrıyı işitmelerine, işitenlerin iman etmelerine mani olan zalimlerin orduları ile kıtal, yani harbetmektir. Harbi devlet yapar, devletin ordusu yapar. Harbedenlere yani devlete, orduya mal ile, fikr, söz ve yazı ile ve sayılarını arttırmak ile ve tedavileri ile ve dua ederek yardım etmek de cihattır. Hadis-i şerifte kafirlere karşı malınızla, canınızla ve dilinizle cihad ediniz buyuruldu. Sur zamanında hudut başında beklemek, harp vasıtalarını kullanmasını ve bunun için lazım olan fen bilgilerini öğrenmek de cihattır. Müslümanların böyle cihad etmeleri farz-ı kifayedir. Düşman hücum ettiği zaman, kadın çocuk herkese, yani yakın olanlara, eğer bunların da gücü yetişmezse, uzakta ve daha uzaklarda olanlara da farz aynı olur i̇bn Habid’in, rahmetullahi teâlâ aleyh, beşinci cilt, 272. sayfede diyor ki, Kadınlar, cihada mesture olarak ve zevci veya mahremi ile gider. Cihat yapan devlete yardım etmeyenler, günaha girer. Hücum edince, öldürüleceğini, hücum etmezse, esir olacağını anlayan, harp etmez. Fakat, düşmanlara zarar, Müslümanlara faide mevcut olunca fedai olarak çıkıp hücum etmesi iyi olur. Fasık Müslümanlara nehyanil münker yapmak, zararlarına mani olmak böyle değildir. Nasihat ile ve zor ile mani olmaları vacib olanların din adamlarının ve diğer vazifelilerin faidesi olmasa da öldürüleceğini bilse de mani olmaları caiz olur. Fitneye sebep olunca caiz olmaz. Kumandan, kafir şehrini muhasara edince, önce İslam'a davet olunur. Kabul ederlerse, Müslümanlar ile kardeş olurlar. Kabul etmezlerse, cizye denilen vergiyi verip, zimmî olmaları istenir. Cizye, ceza, karşılık demektir. Ölümden kurtulma ve mallarını, canlarını, her türlü haklarını koruma karşılığında, kâfirlerin devlete verecekleri paradır. İki türlü cizye vardır. Birincisi, kâfirlerle suh yaparken, kararlaştırılan miktardır. Bu miktar, sonradan hiç değiştirilemez. Cizyenin ikincisi, her ay sonunda, fakirlerden bir dirhem gümüş alınır ki, yarım gram altın değerindedir. Orta hallilerden, İki dirhem, zenginlerden dört dirhem alınır. Çalışamayandan ve senenin yarısından fazla hasta olandan bir şey alınmaz. Senede on bin dirhemden fazla geliri olana zengin denir. İki yüz dirhemden fazla kazanan orta hallidir. Çocuktan, kadından, çok ihtiyardan ve din adamlarından ve müslümandan cizye alınmaz. Zekat, uşr, cizye ve haraçtan başka hiç kimseden zorla vergi alınmaz. Alınırsa zulm olur. Sahiplerine geri vermek lazım olur. Devlet millete hizmet için yapacağı bütün masrafları Beytül Mal'den karşılar. Beytül Mal'in gelirleri yok ise veya az olup ihtiyacı karşılayamıyor ise devlet yapacağı hizmetlerin karşılığını milletten vergi olarak ister. Milletin bu vergi borçlarını devlete tam vaktinde ödemesi lazımdır. Ödemeyenlerden zor ile alınır. Kafir ordusunun kumandanı veya hükümetleri cizye vermeyi de kabul etmezse İslam askeri hücum eder. Cizyeyi kabul ederlerse vatandaş olur, İslam'ın adaleti altında hür olarak yaşarlar. İbadetlerini yapmaları, birbirlerine hınzır ve alkollü içki satmaları sahih olur. Birbirleri arasında ve Müslümanlarla onlar arasında, Müslümanlar arasındaki haklar ve cezalar ve ticari muameleler yapılır. Onlara içki haddi cezası yapılmaz. Faizden başka adetleri suç sayılmaz. Çünkü faiz, onların dininde de haramdır. Düşman ordusu kuvvetli ise, mal vererek bile sulh yapmak caiz olur. Mürtetler kuvvetli olup şehirleri alırlar, oraları darül harp olursa, devletin zaruret halinde onlarla da sulh yapması caiz olur. İslamın beş şartından sonra, ibadetlerin en üstünü cihattır. Şehidin, kul haklarından başka bütün günahları affolur. Kul haklarını da Allahü Teala kıyamette helallaştıracaktır. Cihatta ve haç yolunda ve hudut boyunda nöbette ölenlere, kıyamete kadar bu ibadetlerin sevabı devamlı verilir. Bedenleri çürümez. Her biri kıyamette yetmiş kişiye şefaat eder. Abdülgani Nablusi, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, hadikada ikinci cilt, 638. sayfede diyor ki, suda boğularak şehid olana, karada şehid olanın iki misli sevap verilir. Hadisi i şerifte, ok atmasını ve ata binmesini öğreniniz buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, ok atmasını öğrenip sonra unutan bizden değildir. Başka bir hadisi i şerifte, oyunun fâidesi olmaz. Yalnız ok atmayı öğrenmek, ve atını terbiye etmek, ve ailesiyle oynamak haktır, buyuruldu. Yani, faydeli ve lüzumludur. Bu hadisi i şerifler, bütün harp vasıtalarının hazırlanmasını ve kullanılmalarının sulh zamanında öğrenilmesini, emr ve teşvik buyurmaktadır. Görülüyor ki, cihada hazırlanmak ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din düşmanlarıyla cihadın, üç türlü olduğunu bildiriyor. Fiil ile, tavl ile, dua etmek ile. Fiil ile cihada hazırlanmak, yeni silahları yapmasını ve kullanmasını öğrenmek, farz-ı kifayedir. Zamanımızda, ikinci savaş, yani dinsizlerin yazı ile, film ile, radyo ile, her çeşit propaganda ile saldırması, aldı yürüdü. Buna da karşı koymak cihattır. Bu kavli cihadın daha mühim ve çok sevap olduğu İmam-ı Rabbani mektubatının 65. ve 193. mektuplarında uzun yazılıdır. Bu iki cihad, devletin emri ve izniyle yapılır. Devlete isyan etmemek, kanunlara karşı gelmemek vaciptir. 2. Fıkıh ilminin ikinci kısmı münakaahat olup evlenme boşanma, nafaka ve daha nice dalları vardır. 3. Üç, Fıkın üçüncü kısmı muamelat olup, alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras gibi birçok bölümleri vardır. 4. Ukubat yani hat denilen cezalar olup, başlıca 6 kısma ayrılmaktadır. Kısas, senhoşluk, sirkat, zina, kasf, Riddet yani mürtet olmak cezalarıdır. Cezalar günahı takip ettiği için ukubat denir. Fıkhın ibadat kısmını kısaca öğrenmek her Müslüman'a farzdır. Münakehat ve muamelat kısımlarını öğrenmek farz-ı kifayedir. Yani başına gelenlerin öğrenmesi farz olur. Her Müslüman'ın fıkhın dört kısmını dar de Ahkâm-ı uygun yapması uşr vermesi lazımdır. Mesela kâfir ve mürtet kadınların avret yerlerine, başlarına, kollarına, bacaklarına bakmak Darülharp'te de haramdır. Yalnız Darülharp'te kâfirler ile yapılan muamelâtın Ahkâm-ı uygun olmaması caizdir. Sigorta bahsine bakınız. Muamelat ve ukubat kısımlarını zimmîlerin de yani gayrimüslim vatandaşların da öğrenmeleri lazımdır. Çünkü zimmînin de muamelata ve ukubata uymasını İslamiyet emretmektedir. Darül İslam'da bulunan kâfir müste'minin, yalnız muamelata uyması lazımdır. Tefsir, hadis ve kelam ilimlerinden sonra en şerefli ilim Fıkıh ilmidir. Fıkıh bilgisi okumak geceleri nafile namaz kılmaktan daha sevaptır. Alimlerden rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn okumak da yalnız okumaktan daha sevaptır. Aşağıdaki altı hadisi i şerif fıkhın şerefini göstermeye kafiidir. Allahü Teala bir kuluna iyilik etmek isterse onu dinde fakih yapar. Bir kimse fakih olursa, Allahü Teala onun özlediği şeyleri ve rızkını, ummadığı yerlerden gönderir. Allahü Teala'nın en üstün dediği kimse dinde fakih olan kimsedir. İmâm-ı Azam'ın üstünlüğünü göstermeye yalnız bu hadisi şerif yetişir. Şeytana karşı bir fakih bin abitten ibadet çok yapandan. Daha kuvvetlidir. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. İbadetlerin eftali en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Hanefi mezbindeki ahkâmi İslam'ı esâb kiramdan Abdullah ibn Mesuttan, radıyallahu an başlayan yol ile meydana çıkarılmıştır. Yani Mesevin reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, fıkıh ilmini Hammad'dan, Hammad'da da i Nehâî'den, bu da Alkama'dan, Alkama'da Abdullah bin Mes'ud'dan, bu da Resûl-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem almıştır. Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer bin Hüzeyl ve Hasan bin Ziyad hep İmam-ı Azam'ın talebesidir. Rahimehullah. Bunlardan İmam-ı Muhammed din bilgilerinde bin kadar kitap yazmıştır. Talebesinden olan İmam-ı Şafii'nin annesinin nikah ettiği için ölünce kitapları İmam-ı miras kalarak İmam-ı Şafii'nin bilgisinin artmasına hizmet etmiştir. Bunun için İmam-ı Şafii ''Yemin ederim ki fıkıh bilgim, i̇mam Muhammed'in kitaplarını okumakla arttı. Fıkıh bilgisini derinleştirmek isteyen, Ebu Hanife'nin talebesiyle beraber bulunsun.'' dedi. Bir kere de, ''Bütün Müslümanlar, İmam-ı Azam'ın ev halkı, çoluk çocuğu gibidir.'' buyurdu. Yani bir adam, çoluk çocuğunun nafakasını kazandığı gibi, İmam-ı Azam da insanların, İşlerinde muhtaç oldukları din bilgilerini meydana çıkarmayı kendi üzerine almış, herkesi güç bir şeyden kurtarmıştır. İmam-ı Şafi'nin ayrı bir mezhep kurması, İmam-ı Azam'ı beğenmemesi, ondan ayrılması demek değildir. Eshâb-ı kirâmın radıyallahu teâlâ'nü mecmain de ayrı mezhepleri vardı. Bununla beraber birbirlerini çok severler ve hürmet ederlerdi. Feth suresinin son ayeti buna şahittir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkıh bilgilerini toplayarak kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, metotlar koyduğu gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın rıdvanullahi teala aleyhi ecmaîn bildirdiği itikat, iman bilgilerini de topladı ve yüzlerce talebesine bildirdi. Talebesinden, ilmi kelam, yani iman bilgileri mütehassısları yetişti. Bunlardan, İmam-ı Muhammed Şeybani'nin yetiştirdiklerinden, Ebu Süleyman Cürcani ve bunun talebelerinden, Ebu Bekri Cürcani meşhur oldu. Bunun talebesinden de, Ebu nasr kelam ilminde, Ebu Mensur Maturidi'yi yetiştirdi. Ebu Mensur, İmam-ı Azam'dan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazdı. Yoldan sapmış olanlarla çarpışarak Ehli Sünnet itikadını kuvvetlendirdi, her tarafa yaydı. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh her gün sabah namazını camide kılıp öğleye kadar taliplere cevap verirdi. Öğleden önce oturduğu yerde kaylule yapardı. Güneş zevale yaklaşınca kaylule yapmak, yani biraz uyumak sünnet olduğunu İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh Bey Efasit babında bildirmektedir. Mevahib ile Dünniyenin Rüya Tabir Faslında ve Şiratu'l İslam'da yazılıdır. Kaynule'nin öğleden sonra da yapılabileceği Mizanda yazılıdır. Öğle namazından sonra yatsıya kadar talebeye ilmi öğretirdi. Yatsıdan sonra evine gelip biraz dinlenir, sonra camiye gider, sabah namazına kadar ibadet ederdi. Bu hali selef-i salihinden Mis'arbin Kedamı Küfi ve başka kıymetli kimseler haber vermiştir. Ticaret ederek helal kazanırdı. Başka yerlere mal gönderir, Kazancı ile talebesinin ihtiyaçlarını alırdı. Kendi evine bol harceder, eder, Evine harc ettiği kadar da, Fakirlere sadaka verirdi. Her cuma günü, Anasının babasının ruhu için, Fakirlere ayrıca, Yirmi altın dağıtırdı. Hocası Hamad'ın, Rahmetullahi Teâlâ aleyh, Evi tarafına ayağını uzatmazdı. Halbuki aralarında, yedi sokak uzaklık vardı. Ortaklarından birinin, çok miktarda bir malı, İslamiyete uygun olmayarak sattığını anlayınca, bu maldan kazanılan doksan bin akçanın hepsini fakirlere dağıtıp, hiç kabul etmedi. Küfe şehrinin köylerine haydutlar basıp, koyunları kaçırmışlardı. Bu çalınan koyunlar, şehirde kesilip, halka satılabilir düşüncesiyle, o günden beri, yedi sene küfede koyun eti alıp yemedi. Çünkü bir koyunun en çok yedi yıl yaşayacağını öğrenmişti. Haramdan bu derece korkar, her hareketinde İslamiyeti gözetirdi. İmam-ı Azam, rahmetullahi aleyh, kırk sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kıldı. Yani yatsıdan sonra uyumadı. Böyle olduğu Mevduatül Ulum ve Durrul Muhtar'da ve İbn Abid'in ön sözünde ve Mizanül Kübra'da senetleriyle yazılıdır. Bu büyüklerin zevceleri de kendileri gibi Allahu Teala'ya ibadet etmeyi, onun dinine hizmet etmeyi zevk edinmişler, kendi haklarını ve zevklerini Allah yolunda feda etmişlerdi. Eshâb-ı kiramın hepsi de zevcelerinin arzuları ve izinleriyle Allah'ın dinini yaymak için uzak yerlere cihada gitmişler, çoğu şehid olup geri dönmemişlerdi. Zevceleri de bu sevaplara ortak oldukları için sevinmişlerdi. 55 defa hac yaptı. Son hacında Kabe-i Muazzama içine girip burada iki rekat namaz kıldı. Namazda bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Sonra ağlayarak "Ya Rabbi, sana layık ibadet yapamadım. Fakat senin akl ile anlaşılamayacağını iyi anladım. Hizmetimdeki kusurumu bu anlayışıma bağışla." diyerek dua etti. O anda bir ses işitildi ki: "Ey Ebu Hanife, sen beni iyi tanıdın." ve bana güzel hizmet ettin seni ve kıyamete kadar senin mesebinde olup yolunda gidenleri af ve mağfiret ettim buyruldu her gün bir ve her gece bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi bunlar dürrül muhtar'da ve İbni abidin'in ön sözünde ve hayratül hisan'da ve miraat-ı kainatta yazılıdır miratte hazanetül müftin sonunda yazılı olduğu da bildirilmektedir. Bir rekat namazda Kur'an-ı Kerim'in hepsini hatmetmek yalnız Osman bin Affan ve Temimi Dari ve Said bin Cübeyr ve İmam Azam Ebu Hanife'ye nasip olmuştur. Şiratu'l İslam da diyor ki Kur'an-ı Kerim'i kırk günde hatmetmek müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senede bir kere hatmederdi. Çünkü onun mübarek kalbinde yerleşmişti. Kur'an-ı Kerim'i okurken, manasını düşünmek ve kalbine yerleştirmek lazımdır. Bunun için, üç günden önce hatmetmeyi yasak etmiştir. Osman bin Affan, Zeyd bin Sabit, Abdullah ibn Mesut, Mesud, Übey-übnül Kâb-i'l-Hazreci, ve birçok sahabiler, radiallahu taala anhum ecma'in haftada bir kere rahat mederlerdi. Abitler haftada iki kere, ilm neşredenler haftada bir kere rahat mukammalıdır. i şerifte Kur'an-ı Kerim'i üç günden önce hatmeden manasını anlayamaz buyuruldu. Hadisi şerif bir namazı hatm ile kılmayı yasaklamamaktadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sual edenlerin haline ve işine uygun bir zamanda hatmetmesine emir buyururdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Azam'ın geleceğini haber verdi. Diyai manevide ve mevdûatül Ulum'da ve Hayratü'l-hisanda ve Mirâtü'l-kainatta ve Dürrul Muhtar'da yazılı olan ve İbn Abi'nin de Sahih olduğu bildirilen hadisi i şerifte Adem ve bütün peygamberler aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetim içinde soyadı Ebu Hanife ismi Numan olan bir kimseyle övünürüm ki ümmetimin ışığı olacaktır. Onları yoldan çıkmaktan cehalet karanlığına düşmekten koruyacaktır. buyurdu. 150 senesinde dünyanın zineti gider. Hadisi i şerifinin İmam-ı Azam için olduğunu büyük alim İbn Hacer el bildiriyor. Çünkü İmam-ı Azam 150 senesinde 70 yaşındayken vefat etti. Şemseddin Sami Bey Kamusül-Alam'da diyor ki: İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin adı Nûmandır. Babasının adı Sabittir. Ehli Sünnet'in dört büyük imamının birincisidir. Muhammed aleyhisselam'ın parlak olan dininin büyük bir direğidir. Acemistan'ın ileri gelenlerinden birinin soyundandır. Dedesi İslam dinini kabul etmişti. 80 yılında Küfe şehrinde doğdu. Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan Enes bin Malik ve Abdullah bin Ebi Evfa ve Sehir bin Sa'd es-Sa'idi ve Ebu Tufeil Amir bin Vasile zamanlarına yetişmiştir. Fıkıh ilmini Hammad bin Ebi Süleyman'dan öğrendi. Tabiinden birçok büyük zatlarla ve İmam Caper Sadıkla sohbet etti. Çok hadisi şerif ezberledi. Mezhep imamı olmasaydı büyük bir hakim, fikir adamı olacak şekilde yetişti. Üstün bir akl ve herkesi şaşırtan zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. Mervan bin Muhammed'in Irak valisi Yezid bin Amr kendisine Küfe mahkemesi hakimliğini teklif ettiyse de zühd ve takvası ve verâı da ilmi ve zekası gibi son derece çok olduğundan kabul etmedi. İnsanlık dolayısıyla kulların hakkını gözetmekte kusur etmesinden korktu. Yezid'in emriyle başına 110 kamçı vurulduğu halde yine kabul etmedi. İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mensur tarafından Bağdat şehrine çağrıldı. Hakim olması emredildiyse de yine kabul etmedi. Fıkıh ilmini ilk olarak kollara ayırmış her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış ve ferais ve şurut kitaplarını yazmıştır. Fıkıhtaki çok geniş bilgisini ve hele kıyastaki harikulade kuvvetini ve zühd ve takvadaki ve hin ve salah'taki akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar sayılamayacak kadar çoktur. Talebesi pek çok olup İçlerinden büyük müctehitler yetişmiştir. 150 yılında 70 yaşında vefat etti. Ebu Cafer Mensur'un emrettiği temyiz başkanlığını kabul etmediği için zindana atıldı, kamçı ile dövüldü. Her gün 10 kamçı arttırılarak dövüldü. Kamçı sayısı 100 olduğu gün şehit oldu. Selçukî padişahlarından Sultan Melikşah'ın vezirlerinden Ebu Saîd-i Harezmi, Ebu Hanife Hazretlerinin mezarı üzerine mükemmel bir türbe yaptı. Sonra Osmanlı padişahları, rahmetullahi teâlâ aleyh mecmain, bu türbeyi çok defa tamir ve tezyin eyledi. Hanefi mezhebi, Osmanlı devleti zamanında her yere yayıldı. Devletin resmi mezhebi gibi oldu. Bugün dünya yüzünde bulunan Ehl-i İslam'ın yarıdan fazlası ve Ehl-i Sünnet'in pek çoğu Hanefi mezhebine göre ibadet etmektedir. Miratül Kainat kitabında diyor ki, İmam-ı Azam'ın babası Sabit, Küfe'de, i̇mam Ali ile radıyallahu anh buluşup, İmam Hazretleri buna ve evladına dua buyurmuştu. Bunu, Dürül muhtar ve mevduatül ulum ve Galiye kitapları yazmakta, İbni Âbid'in vesikasını da bildirmektedir. Eshâb-ı kirâmdan, Enes bin Mâlik'i ve daha üç veya yedisini, radıyallahu teâlâ'nü mecmayn, gördü. Bunlardan hadisi i şerifler öğrendi. Hadisi i şerifte, Ümmetimden, Ebu Hanife adında biri gelecektir. Bu, kıyamet günü Ümmetimin ışığı olacaktır. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte, Numan bin Sabit adında ve Ebu Hanife denilen biri gelecek, Allahü Teala'nın dinini ve benim sünnetimi canlandıracaktır. Buyuruldu. Ebu Hanife adında biri gelir. O bu ümmetin en hayırlısıdır. Ümmetimden biri sünnetimi canlandırır, bidatleri öldürür adı numan bin sabittir. Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. Ümmetimden Ebu Hanife adında biri gelecektir. İki küre arasında ben vardır. Allahü Teala dinini onun eliyle canlandırır. Hadisi i şerifleri meşhurdur. Alimlerden biri rüyada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hanife'nin ilmi için ne buyurursunuz dedi. Cevabında onun ilmi herkese lazımdır buyurdu. Başka bir alim rüyasında Ya Resulallah, Kufe şehrindeki Numan bin Sabit'in bilgileri için ne buyurursunuz dedi ondan öğren ve onun öğrettiği ile amel et o çok iyi kimsedir buyurdu İmam Ali radıyallahu anh, size bu Kûfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birine haber vereyim onun kalbi ilim ile hikmet ile dolu olacaktır ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır nitekim şiiler de Bekr ve Ömer için helak olacaklardır dedi. İmam Muhammed Bakır rahmetullahi aleyh Ebu Hanife'ye rahmetullahi teala aleyh bakıp Ceddimin dinini bozanlar çoğaldığı zaman sen onu canlandıracaksın. Sen korkanların kurtarıcısı, şaşıranların sığınağı olacaksın. Sapıkları doğru yola çevireceksin. Allahü Teala yardımcın olacak. Buyurdu. Yukarıdaki hadis-i şeriflerden birinci, ikinci ve beşincileri Hayratül Hisan'da ve Allame Taş Köprülünün Mevduatül Ulum kitabında da yazılıdır. Kıymetli fıkıh kitabı Dürrül Muhtarın müellifi ön sözünde Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi. Ben de ümmetimden bir kimseyle ile övünürüm. İsmi Numan, soyadı Ebu Hanife'dir. Ümmetimin ışığıdır. Ve peygamberler benimle övündükleri gibi, ben de Ebu Hanife ile övünüyorum. Onu seven, beni sevmiş olur. Onu sevmeyen, beni sevmemiş olur. Hadisi i şeriflerini yazıyor. Ve İbni Cevzi'nin buna mevdu demesi, tâ yani inadındandır. Çünkü çeşitli yollardan bildirilmiştir, diyor. İbni Abidin bu hadislerin sahih olduğunu bildiriyor ve bu satırları açıklarken buyuruyor ki, İbni hacer Mekki'nin, hayrat Hisan kitabında bildirdiği gibi, Buhari ve Müslim'deki hadisi i şerifte, iman, Süreyya yıldızına çıksa, Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyruldu. Faris demek İran'ın fers denilen memleketindeki insanlar demektir. İmam-ı Azam'ın dedesi buradandır. Bu hadisi şerifin İmam-ı Azam'ı rahmetullahi teala gösterdiği açıktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Suyuti, Zehebi ve Askalani gibi hadis alimleri Birkaç hadisi şerif'e mevdu demişler ise de bu sözleri benim mezhebimdeki sahih olmak şartları yoktur demektir. Uydurma hadistir demek istememişlerdir. İbni Teymiye, İbni Cevzi ve Ali Yülkariy gibi kimselerin taasup ile haset ile yazdıklarına aldanarak kıymetli kitaplarda bulunan bu hadisi şeriflere uydurma dememelidir. Berikak kitabının 310. sayfasında diyor ki: Buhari'de ve Müslim'deki hadisi i şerifte insanların en hayırlısı benim asrımda bulunan Müslümanlardır. Yani eshab-ı kiram'dır. Onlardan sonra en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Yani tabiindir. Onlardan sonra da en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra gelenlerde Yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine inanmayınız. Buyuruldu. Bu hadisi şerif ve habîllerin Fethül Mecid kitabında da yazılıdır. Eshâb-ı kiramın hepsi onlardan sonraki asırlarda gelenlerin ise çoğu hadisi şerifte bildirildiği gibidirler. İmamı Azam bu hadisi şerifte müjdelenen tabiinden biridir. Hatta. Tabii'nin en üstünlerinden olduğunu bütün Müslümanlar hatta dinli dinsiz her ilm adamı bilmektedir. İmam-ı Azam rahmetullahi teala aleyh bu hadiste müjdelenenlerin en üstünlerinden biri olduğundan onun şanını, yüksekliğini anlatmak için başka hadisi şerif aramaya lüzum yoktur. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin büyüklüğünü bildiren Alimlerden birisi Muhammed bin Mahmut Harezmidir. İmam'ın müsnedini şerh etmiş ve başında faziletlerini bildirmiştir. Bu yazısı Usulü'l Erbaa sonunda mevcuttur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadisi şerifte mezhep imamlarını överken habiler için bakınız ne buyuruyor. Tenbih'te ve Muhtasarı Teskire'de yazılı İki hadis-i şerifte kıyamete yakın ilm azalır, cehalet artar ve ilmin azalması alimlerin azalması ile olur. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar, buyurdu. Bu hadisi i şerifler son zamanlarda cahil, fasık ve sapık din adamlarının çoğalacaklarını, Müslümanları aldatacaklarına haber vermektedir. Gençliğinde kelam ilmine ve marifete çalışıp pek mahir oldu. Sonra İmam Muhammed'e 18 yıl hizmet edip yetişti. Hammad vefat edince onun yerine müctehit ve müfti oldu. İlmi üstünlüğü her yere yayıldı. İlmi, fazileti, zekası, anlayışı, züht ve takvası, emaneti, çabuk cevaplı olması, dine bağlılığı, doğruluğu ve bütün insanlık olgunluklarında herkesin üstündeydi. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün mütehitler ve başka alimler, üstün kimseler, Hatta, Hristiyanlar kendisini hep methetmiş, övmüştür. İmam Şafiî'nin fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife'nin çocuklarıdır. Buyurduğu Hayratül Hisan ve Mizanül Kübra ve Miratü Kainat ve Mevduatül Ulumda yazılıdır. Hafız Zehebi Es-Sahife fi Menakıbi Ebi Hanife'de ve İbn Hacer el Mekki Kalai dilu Ukman fi menakibin Nu'manda ve Hamevi eşbah şerhinin başında ve Muhammed bin Yusuf Sireti Şamide ve Müftî Mahmut Pişaburi Farisi Hucetül İslam kitabında İmam Şafii'nin fıkıh alimi olmak isteyen Ebu Hanife'nin kitaplarını okusun dediği ve bunu İmamı Müzeni'nin haber verdiğini yazmaktadırlar. Bir kere de, Ebu Hanife ile teberrük ediyorum. Her gün, mezarını ziyaret ediyorum. Zor bir durumda kalınca, onun kabrine gidip, iki rekat namaz kılarım. allah Teala'ya yalvarırım, dileğimi verir buyurduğunu, yine bu kitaplar yazmakta ve İbni Abi'din ön sözünde ve Şevâhid-ül Hak, 166. sayfede. Bunu izah etmektedir. Galiye'de diyor ki: İmamı ı Şafii Ebu Hanife'nin kabri yanında sabah namazını kılar, ona hürmeten kunut okumazdı. Yeryüzünde Ebu Hanife'den üstün âlim yoktu. İmamı ı Şafii İmam-ı Azam'ın ikinci talebesi olan İmamı ı Muhammed'in talebesiydi. Allahü Teala bana ilmi İki kimseden ihsan etti. Hadisi Süfyan bin Uyeyneden, fıkhı Muhammed Şeybani'den öğrendim. Buyurdu. Bir kere de din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmâm-ı Muhammed'tir. Buyurdu. Yine İmâm-ı Şafii buyurdu ki, İmâm-ı Muhammed'ten öğrendiklerimle. Bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı, ilmden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes, Irak alimlerinin çocuklarıdır. Irak alimleri de, küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise, Ebu Hanife'nin talebesidir. İmam-ı Azam, dört bin kimseden ilm aldı. Hanefi mezhebinde, beş yüz bin din meselesi çözülmüş, Hepsi cevaplandırılmıştır. İmâm-ı Âzam'ın çok fazlaydı. Helal yemek için ticaret yapardı. Ortakları vardı. Şüpheli sandığı binlerle lira kazancı, fakirlere ve din adamlarına dağıtırdı. Yüzlerce talebesini kendi kazancından besler, ihtiyaçlarını giderirdi. Otuz yıl, her gün oruç tuttu. Yalnız bayramlarda beş gün tutmazdı. Geceleri namaz kıldı. Günün çok saatini, mescitte ders vermekle, halkın sorularını cevaplandırmakla geçirirdi. Geceleri, mescitte ve evinde, sahibine ibadet ederdi. Kırk yıl, yatsının abdestiyle, sabah namazını kıldı. Çok kere, bir rekatta veya iki rekatta, bütün Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Bazen de, yalnız bir azap, veya rahmet ayetini namazda veya namaz dışında tekrar tekrar okuyup, hıçkıra hıçkıra ağlar, sızlardı. İşitenler halini acırdı. Fakirler gibi giyinirdi. Bazen de allah Teala'nın nimetlerini göstermek için çok kıymetli elbise giyerdi. Elli beş kere haç yaptı. Yalnız ruhu kabz olunduğu yerde yedi bin kere hatmi Kur'an okumuştu. Ömrümde bir kere güldüm, ona da pişmanım demiştir. Az söyler, çok düşünürdü. Bazı din konularında talebesiyle münazara konuşma yapardı. Bir gece yatsı namazını cemaat ile kılıp çıkarken, bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken bir konu üzerinde talebesi züfer ile sabah ezanına kadar konuşup, İkinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girmiştir. İmam Ali (r.a.) dört bin dirhem'e kadar nafaka caizdir buyurdu diyerek kazancının dört bin dirheminden fazlasını fakirlere dağıtırdı. Yezid bin Amr Küfe şehrine vali ve hakim yapmak istedi. Kabul buyurmadı. Hapsedip dövdürdü. Mübarek başı yüzü şişti. Ertesi gün imamı rahmetullahi teâlâ aleyh çıkarıp tekrar teklif ve sıkıştırdıkta danışayım buyurup izin aldı. Mekke'yi Mükerreme'ye gidip beş altı yıl orada kaldı. Halife mensur imama çok hürmet ederdi. On bin akçayla bir cariye hediye etmişti. İmam kabul etmedi. bir akça bir hem gümüş idi. Mensur zalim idi. 145 senesinde İbrahim bin Abdullah bin Hazreti Hasan Medine'yi i Münevvere'de, halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e yardım için asker topluyordu. Küfeye gelmişti. Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mensur işitip imamı Küfeden Bağdat'a getirtti. Mensur haklı olarak halifedir diye herkese bildir dedi. Buna karşılık temyiz reisliğini verdi. Çok zorladı. İmam Azam çok takva sahibi olup dünya makamlarına kıymet vermediğinden kabul buyurmadı. Mensur incenip hapsetti. Otuz değnek vurdurup mübarek ayağından kan aktı. Mensur pişman olup otuz bin akçe gönderdiyse de kabul buyurmadı. Tekrar hapsedip, her gün on değnek fazla vurdurdu. On birinci günü, halkın hücumundan korkulup, zorla sırt üstü yatırıldı. Ağzına zehirli şerbet döküldü. 150 senesinde vefat ederken, secde etti. Namazını 50 bin kadar kimse kıldı. Çok kalabalık olduğundan, güçlükle ikindiye kadar kılındı. Yirmi gün, nice kimseler gelip, kabri üzerinde namazını kıldı. Yedi yüz otuz talebesi vardı. Oğlu Hammad, talebesinin ileri gelenlerinden idi. İmam-ı rahmetullahi teâlâ aleyh ile, talebesi arasında, bazı meselelerde ayrılık olmuştur. Ümmetimin alimleri arasındaki ayrılık, rahmettir hadisi i bu ayrılığın faydalı olduğunu haber vermektedir. Allahü Teala'dan çok korkardı. Her işinde Kur'an-ı Kerim'e uymaya çok dikkat ederdi. Talebesine bir iş için sözüme uymayan bir senet elinize geçerse benim sözümü bırakınız, o senede uyunuz, buyururdu. Çünkü talebesi de kendisi gibi müctehit idiler. Bütün talebesi yemin diyor ki. Ona uymayan sözlerimizi de elbette ondan işittiğimiz bir deliyle senede dayanarak söyledik. Müftiler, İmam-ı Azam'ın sözü ile hareket etmelidir. Onun sözü bulunmazsa, İmam-ı Ebu Yusuf'e uymalıdır. Bundan sonra, İmam-ı Muhammed'in sözü ile amel olunur. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'in sözü bir tarafta, İmam-ı Azam'ın sözü karşı tarafta ise, müfti her iki tarafa göre fetva verebilir. İbne Abid'in ve Türkçe Mecmua'yı i Zühdiye'nin ön sözlerinde ve Şeyhülislam Kemal Paşazade Ahmet bin Süleyman rahmetullahi Teala aleyhi ecmain efendinin Vakfun Niyat Niyyat kitabında diyor ki, fıkıh alimleri yedi tabaka yedi derecedir. En yüksek derecesi, ahkâm-ı İslamiyye'de olanlardır. Bunlara, mutlak müçtehid denir. Dört mezhep imamları böyledir. İkinci tabaka, mezhepte müçtehid denilen büyük alimlerdir. Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Şeybani ve İmam-ı Azam'ın diğer talebeleri böyledir. Bunlar, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin koymuş olduğu usul ve kaidelere uyarak, Delillerden ahkam çıkarırlar. Çıkardıkları hükümlerden bazıları İmam azam’ın çıkarmış olduğu hükümlere uymayabilir. Bunlara da mezhepte mutlak müktehit denildiği Mizanül Kübra’da sahife 17’de yazılıdır. Üçüncü tabaka, meselelerde mütehit olan alimlerdir. Bunlar ortaya yeni çıkan meselelerin hükümlerini bulurlar. Bunların bulduğu hükümlerin ilk iki tabakanın hükümlerine uygun olmaları lazımdır. Hassaf, Tahavi, Kerhi, Şemsül-Eynme Halvani, Şemsül-Eynme Serahsi, Pezdevi, Kadihan ve benzerleri olan derin alimler üçüncü tabakadan müçtehitlerdir. Bunlardan sonra olan tabakalardaki alimler müçtehit değildir. Mukallittirler. Mesela dördüncü tabakadaki esabı tahriç denilen alimler içtihat yapamazlar. Mücmel, kısa bildirilmiş olup iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir manasını seçen Ebu Bekr Ahmet Razi bunlardandır. 370. Miladi 981'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Fıkıh alimlerinin beşinci tabakası hesabı tercihtir kendilerine gelmiş olan çeşitli haberler arasından sahih evlâ olanları seçerler kuduri ve hidaye sahibi Burhanettin merginani bunlardandır altıncı tabaka hesabı temyiz olup kavi hükümleri zayıf olanlardan zahir haberleri nadir haberlerden ayıran mukallit alimlerdir Kens muhtar ve ihtiyar, vikaye ve mecmaül Bahreyn kitaplarının sahipleri bunlardandır. Bunların kitaplarında merdut ve zayıf rivayetler yoktur. Yedinci tabaka yukarıda bildirilen hizmetleri yapamayan ancak önceki tabakaların kitaplarından doğru olarak nakli yapabilen onları bildiren mukallitlerdir. Tahtavi ve Evnen-i Habidi'nin ve Dürrul Muhtar sahibinin bunlardan olduğu Mecmua'yı i yazılıdır. Altıncı tabakadan alimler kıyamete kadar bulunacaklar, hakkı batıldan ayıracaklardır. Ümmetimden hak üzere olan alimler kıyamete kadar bulunacaktır. Hadisi şerifi bunu haber vermektedir. Mizanül Kübra'nın ön sözünde diyor ki: Dört mezhep imamından rahmetullahi teala aleyhi mecmain, sonra hiçbir alim mutlak müctehit olduğunu iddia etmedi. Yalnız İmam Muhammed bin Cerîr Taberi taberî rahmetullahi teala aleyh böyle iddiada bulundu ise de kabul edilmedi. İmam Suyûtî rahmetullahi teala aleyh mezhepte mutlak müçtehit olduğunu söyler ve Şafii mezhebine göre fetva verirdi. Tasavvufun yüksek derecesine varmış olan arif-i kamiller, zevk ve vicdan ile içtihat sahibi olurlar. Helal olan şeyleri güzel kokularıyla, haramları da habis kokularıyla anlarlar. Bir arif-i kamilden almadıkça, içtihat derecesine yükselmek mümkün değildir. Bu dereceye yükselen veliinin bir mezhebi taklit etmesine rüzum kalmaz. Onların Hanefi, Şafii olduklarını söylemeleri bu dereceye yükselmeden evvel taklit etmiş oldukları mezhepleridir. Vilayet derecelerine yükselebilmek için dört mezhepten birinin fıkıh bilgilerini doğru olarak öğrenmek lazımdır. Bunun için ehli sünnet itikadında olan ve o mezhebe bağlılığı bilinen salih bir zattan dinleyerek veya böyle birinin yazdığı ilmahal kitabından okuyarak öğrenmek şarttır. İtikadı bozuk, mezhepsiz bir din adamından dinleyerek veya ne olduğu belirsiz kimsenin yazdığı kitaptan okuyarak öğrendiğine uyan yahut dört mezhepten birini taklid etmeyen sufi dalalete düşer, zındık olur başkalarını da yoldan çıkarmakta şeytanın yardımcısı olur. Yeni Müslüman olan kimsenin veya akil ve bali olan Müslüman evladının evvela kelimeyi şehadet söylemesi ve bunun manasını öğrenip inanması lazımdır. Sonra, ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikat yani iman edilmesi lazım olan bilgileri öğrenip, bunlara inanması lazımdır. Sonra Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini yani İslam'ın 5 şartını ve helal haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması lazımdır. Bunları öğrenmek ve uymak lazım olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen mürtet olur. Yani kelime-i getirerek Müslüman olduktan sonra tekrar kâfir olur. Dört mezhebin itikadı birbirinin aynıdır. Dört mezhepten birinin iman ve fıkıh bilgilenle tabi olan uyan bir Müslümana ehli sünnet veya sünni denir. Dört mezhepten birinde olmayan kimsenin imanı bozulur. Ya bidat sahibi yani sapık Müslümandır yahut mürtet olur. Bunun her ikisi de tövbe etmeden ölürse, muhakkak cehenneme girecek, ateşte yanacaktır. Bir iş yaparken, özrü hasul olup, bu işin kendi mezhebindeki şartlarından birine uyması güçleşen kimse, bu işi dört mezhebten herhangi birindeki şartlarına uyarak yapar. Bu ikinci mezhebin, bu iş için olan şartlarının hepsine uyması lazım olur bu şartlardan birine uyması zor olur. Fakat kendi mezhebinde kolay olursa, bu işi yapması sahih olur. İki mezhep zaruri telfik edilmiş olur. Kendi mezhebinde de zor olur ise, kendi mezhebindeki birinci şartı yapmaması caiz olur. Fakat, eshab-ı kiramdan birinin içtihadına göre, caiz olabileceğini düşünmek iyi olur. Resulullahın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem vefatında hayatta bulunan binlerce sahabinin her biri müçtehit idi. Dört mezhepten birini taklid etmekte zorluk hasıl olduğu zaman eshab-ı kiramdan birinin içtihadına uygun olan ibadetimiz sahih olur. Özrolunca olunca zannı galibimiz makbul olur. Tevbe suresinin 102. ayeti kerimesinde mealen muhacirinin ve ensarın Önce olanları ve bunlara tabi olanlar Allahü Teala'dan razıdır. Allahü Teala da onlardan razıdır. Onlara cennetleri hazırladım. Burada sonsuz kalacaklardır. buyrulmuştur. Eshab-ı Kiram'ın rıdvanullahü Teala aleyhi ecmaîn alemlere rahmet oldukları ve herhangi birine tabi olanın sonsuz sadete kavuşacağı bu ayeti kerimeden de anlaşılmaktadır muzdarip bir gönülle kabuslu hayallerle vuslat canana ve gülistana elveda gizli ah çekmelerle içli iniltilerle zevkine doymadığım nevbahara elveda Gökler karardı yine. Hiçbir yer görünmüyor. Mübhem bir kuvvet beni her an geri çekiyor. Madem ayrılacaktın, ya niçin geldin diyor. Bastığın aziz taş ve topraklara elveda. Gözyaşım umman oldu. Yol vermiyor geçeyim. Ayrılıp, göz nurumdan ben nereye gideyim? Bu firak ateşiyle yanıp yanıp biteyim. Her gün yeniden doğan arzulara elveda. Zulmet bastı cihanı, bütün emeller söndü. Kalbim kan ağlar daim, ruhum çılgına döndü. Demek, Ayrılık geldi ve bana yol göründü. Bu dertsiz yolculara, bu yollara elveda. Son bir defa bakayım, o hüsn-i Bir nazarın değişmem, bütün dünya maline. İster gülsün gâfiller, bu âşıkın haline. Bundan böyle, neşe ve sürurlara elveda. Rabbimden diliyorum, yakınlara gelmeni. Ah, yine görebilsem, dünya gözüyle seni. Ayrılık pek yakıyor, al bağrına bas beni. Faidesiz hayallere, hülyalara elveda. Gözün gönlün arkada, nereye gidiyorsun? Bakmaya kıyamazken, Nasıl terk ediyorsun? Allah'a ısmarladık. Düşün kime diyorsun? Asılsız, hakikatsiz rüyalara elveda. Nereye gidiyorsun ey yarine doymayan? Bir an fazla görmeyi bulunmaz nimet sayan. Hasretiyle gün be gün kavrul alevlen ve yan. Cihanı temmir eden en son Nura elveda Nereye gidiyorsun Ondan nasıl ayrıldın Seni yakan o değil Kendi kendini yaktın Düşün Gözyaşlarıyla kimin yüzüne baktın Ayrılırken inleyen bakışlara elveda maziye edip seyredeceğim gönlümü gözyaşıyla teselli edeceğim derin iniltiyle ah ayrılık diyeceğim yârı bırakıp giden bu firara elveda karşımdaki hayalin biraz daha kal diyor kalbini benim gibi bu sevdaya sal diyor Öp elime hasretle ve dua'mı al diyor en derin sevgilerle aziz yara elveda.